Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Sayıyorum Merhamet Nezaket Birlik beraberlik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 Nezaket, birlik beraberlik, özele saygı, yardımlaşma, iyiliği itiraf. İkili ilişkilerde, toplu görüntümüzde, mümin bir evde bu altı şey şart. Herkes sabah namazı kılıyor, o ibadet olarak şart babamız zekat veriyor ibadet olarak şart elektrik parası su parası ödüyoruz e, o sofraya oturuyoruz sosyal hayat o zaten ama eşlerin arasındaki ilişkilerde çocukların ebeveyniyle ebeveynin çocuklarıyla ilişkisinde bu altı şey bizim merhemimizdir tekrar sayıyorum merhamet Nezaket, birlik, beraberlik, özele saygı, yardımlaşma ve iyiliği itiraf etme. Bunlar yoksa evde tuğla var, perde var, pencere var, şohdem var, radyatör var, halı var, koltuk var, mutfak var, sofra var, Baba var, ana var, çocuklar var, misafir var, aile yok demektir. Olur mu aile yok? Nikah belgemizde var, filan hoca efendi de nikahımızı kıydı. Canım ailenin ruhu yok diyorum. Kendisi var, cesetler orada zaten. Ruh yok. Merhametini kaybeden koca, merhametini kaybeden hanım, merhametini kaybeden baba, merhametini kaybeden anne aileyi balyozluyordur nezaketini kaybeden baba nezaketini kaybeden anne nezaketini kaybeden abla nezaketini kaybeden ağabey yanlış yoldadır tek sesli olma uğruna yani birlik beraberlik uğruna fedakarlık yapmayan eş Fedakarlık yapmayan ağabey, enişte, kayınço, baldız, görümce ailenin kıymetini bilmiyor, bedel ödemek istemiyor demektir. Çocuklarının özeline saygı göstermeyen baba, eşinin özeline saygı göstermeyen eş asla vakat a, asla vakat a. İslami hassasiyeti olan biri değildir. Velev ki mümin ev iddiasında bulunsun. Yahu, kardeşlerim, mümin kardeşlerim, kitabımız Kur'an, çocuklarımızla ilgili olarak, gece yatarken, veya, öğrende şöyle bir odama çekileyim, yatayım, deyip, elbisemi çıkarıp, pijamayla evde durduğum saatleri kastederek, Kur'an, Çocuklarınız yatak odasının kapısına vurup girebilir miyim demeden girmesinler diyor Kur'an. Kur'an avret vakitlerinde yani yatak odasına girdiğiniz vakitte uyuduk veya uyumadık. Cinsel ilişki vardı yoktu o değil. Bu yatak odası mıdır? Yatak odasıdır. Ana babanın yatak odası mı? Bu yatak odası. Bir dakika yahu, bu çocuk nerede yaratıldı? O odada yaratıldı. Kundaktayken neredeydi? O odadaydı. Şimdi beş yaşına oldu. Beş yaşındaki çocuk için, sekiz yaşındaki çocuk için, ne diyor Allah? Üç avret vakti, yani gece, akşama yakın, gündüz, her ne zaman, anne babadan biri veya ikisi, elbiselerini çıkarıp o odaya girip, Pijamasıyla oturuyor, dinlenecek 5 dakika çıkacak. Sakın kapıya vurmadan, izin almadan içeri girmesinler buyuruyor. Bütün dünya Allah'ın kitabına edep olarak mahkumdur. Bu hükmü bütün dünya tanımalı, bilmelidir. Özeğine saygının aslına dikkat edelim. Yatak odası, karı kocanın özel odasıdır. Özel odasıdır. O odada yaratılmış çocuğun bile o odaya izinsiz girmesine Allah izin vermiyor. Özele saygı. Baba, kız çocuğunun özeline saygı göstermek zorundadır. Bu özel sadece elbise değil. Sadece çamaşır değiştirirken demek değil. Ya insan, bebekken özeli tüzeli olmaz bebeğin. Ama bali olmuş, her insanın özeli vardır. Banyosu özeldir, duyguları özeldir. Evet İslam ortak çatımız. Ama benim mahrem konularım sana yetki vermiyor. E, çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? E, özeline saygıyı gösterdiğin gibi onun da özelini helal dairede tutacağı eğitimini vermiştin ya zaten. Bu çocuk bali oluncaya kadar nerede yetişti? Senin evinde yetişti. Sen orada eğittin çocuğu zaten. Annelerin, babaların, çocuklarından, eşlerin birbirlerinden sürekli septik bir mantıkla şüphe edip casus gibi, savcı gibi onları izlemeleri durumunda o ailede bu saydığım altı hassasiyetten biri kaybolmuş demektir. Gerisi de zaten çöküp gidecektir. Onun için bir anne misafire yemek hazırlarken mutfakta kıvranırken zavallı kadın 15 yaşında çakı gibi kızın delikanlının annenin o eziyetini aldırmadan bilgisayarıyla oynuyor olması o ailenin bittiğini gösteriyor. Biteceğini gösteriyor. Zavallı baba o çocukların yiyeceği için Pazardan gelmiş veya bir yerden bir şeyler getirmiş. Dört kat merdivenden çıkıyor. Kapıyı açıyor. Bunları içeri alın ben aşağıdakileri getireyim. Bir arabadan indirdim çıkaramadım hepsini diyor. Evde çocuklar bilgisayarlarıyla cep telefonlarıyla oynuyorlar. Babaları dört kat iniyor. Onlara gelecek yiyecekleri yukarı çıkarıyor. Nerede yardımlaşma ruhumuz bizim? Biz yardımlaşma deyince Fakire sadaka vermek olarak mı anlayacağız sadece? Ümmeti Muhammed olarak bizim ahlakımız kesinlikle bu kadar tembel bir ahlak olamaz. Anneye babaya kardeşler olarak birbirine yardım etmek zorundayız. Yani bu yardım kelimesini okul ödeveni yaparken mi yardım etmek olarak anlayacağız biz. Her şeyde anlayacağız. Bir yardım örneği zikredeyim. Evin iki tane 15 yaşında ve 17 yaşında çocuğu var diyelim. Bir tanesini annesi azarladı. Şöyle ettin, böyle ettin dedi. Öbürü masum, onunla bir işi yok. Ve anne sinirlendi, mutfağa gitti. Bak burada bir yardım konusu var. Nedir o yardım? Anneye gidip, anneciğim abim böyle bir yanlış yaptı ama onun yerine ben seni bir eline öpeyim ya anneciğim benim üzülme sen ben buradayım dedin annenin ateşini düşürdün bak anneye yardım ettin İlla bulaşığa mı yardım edeceksin geri geldin abi ya annemi bu kadar üzmeyecektin ben yardım ederdim sana neydi o yapamadığın iş ben yapayım onu abici. gel annem üzülmesin ya abine sarıldın onu orada rahatlattın bak yardım Aile budur. Böyle bir yardımlaşma ruhumuz olması lazım. Ve altıncı aradığımız hassasiyet iyiliği itiraf. İyiliği itiraf. Bu itiraf nankörlüğün karşısıdır. Bunun karşısında da nankörlük var. Bu iyiliği itiraf evvela evladın, çocukların onların dünyaya gelmesine sebep olma iyiliği olan annelik ve babalığı ebediyen unutmamalarını gerektiriyor ebediyen unutulmayacak onlar yaşasız da yaşamasa da sen onların sayesinde varsın onlar olmasa sen olmayacaktın bu iyilik ebedi bir iyiliktir bu iyiliği hep itiraf edeceksin sen ölmedikçe onların sebep olmasıyla yaşıyorsun bu dünyada dolayısıyla sürekli anneye babaya minnettar olacaksın kuru bir teşekkür Senede bir gün bir çiçek vermek değildir bu. Ebedi minnettarlıktır. Aynı şekilde eşler birbirlerine minnettar olacaklar. Kadın Allah senden razı olsun. Burada oturuyoruz sen bizi yedirip içiriyorsun diyecek. Erkek de Allah senden razı olsun yahu. Dışarıdan geliyorum cennet gibi bir ev buluyorum. Seni cennet uğrisi gibi görüyorum diyecek. Yani bunu böyle tam içten söyleyemiyorsa bile bari edebiyatını yap söyle zamanla da öyle olur inşallah. Bir deli olmayana kırk gün deli desen deli olurmuş. Huri olmayana da kırk gün huri dersen inşallah huri olur ya. Ya da huri gibi olur. İyiliği itiraf. Ben senin annene her hafta gitmeni sağladım. O öyle dedirtmeden Allah razı olsun. Yani uzakta olduğu halde her hafta beni anneme götürdün. Temeli mesela. Öbürü de aynısını yapmalı. İyiliği itiraf. Allah'ın üzerimizdeki iyiliklerini itiraf edebileceğimizi gösteriyor. Ne buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükretmez ki buyuruyor. Ettiğini zanneder ama edemez. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Merhamet, nezaket, birlik beraberlik, özele saygı, yardımlaşma ve iyiliği itiraf. Bu evimizi ayakta tutan hava gibidir. Hava olmayınca nasıl nefes alamıyorsun, bunalıyorsun. Kirli hava baş ağrısı yapıyor. Bu altı şey, Evimizden eksik olduğu zaman ne yazık ki biz havasız bir yerde yaşar gibi bunalırız. Eşini görmek istemezsin. Çocukları doğurduğuna, büyüttüğüne pişman olursun. Bu altı şeyi anne ve baba kendileri uygulayacaklar ve çocuklara eğitim olarak aşılayacaklar. Namaz aşıladıkları gibi, tahareti, abdesti öğrettikleri gibi. Bunu beceremeyen anneler ve babalar bedel öderler. O bedelde kendilerini vurur. Bu altı şey bir miktar kültürden de etkilenir. İnsanların birbirine sayarak söyerek, kaba sözler kullanarak konuştukları bir ortamda köy olur, şehir olur, hiç önemli değil. Bu sözlerden, bu yapıdan, bu ahlaktan etkilenen çocukların olacak senin. Çocukları oradan hicret ettireceksin. Apartman bunu yapıyorsa apartmandan gideceksin. Çok modern yerde oturmayacaksın yeter ki çocukların eğer modernlik dediğin şey bunu yapıyorsa çocukların yeter ki sağlam yetişsin. Ve kardeşlerim merhamet ederken nezaket gösterirken tek sesli yani birlik beraberlik mantığı sergilerken özele saygı gösterirken yardımlaşma içinde olurken ve iyilikleri itiraf ederken bunu samimi yapacağız. Karşılık beklemeden yapacağız ve Allah için yapacağız ki benim eşim, çocuklarım, annem babam nezaketime ters cevap verseler bile Allah bana sevabını yazsın. Ben Allah için yapmazsam hem onlardan bulamam hem Allah'tan da bulamam ortada kalırım. Tekrar ediyorum. Bunları samimice yapacağız ve Karşılıksız yapacağız. Allah için yapacağız. Böylece kazanacağız. Hem anamızı babamızı kazanacağız. Çocuklarımızı kazanacağız. Eşimizi kazanacağız. Hem de Rabbimizin rızasını kazanacağız. Böylece evimiz mümin el olacak. Sözle olmuyor bu işler. Sadece namaz kılmakla da olmuyor. Sesli Kur'an okumakla da olmuyor. Sesli Kur'an okuyorsun ama Kur'an-ı Kerim'in naziklikle ilgili ayetlerini sanki okumamışın, hatimde onları atlamışın gibi oluyor. Allahu Teala Firavuna peygamber gönderiyor. 5 büyük peygamberden birini Firavuna gönderiyor. Sonra da diyor ki inna utaga kudurdu diyor. Kudurdu. Firavun kudurdu diyor, azdı. Sonra da peygamberine buyuruyor ki nazik konuşun onunla diyor. Nazik konuşun diyor. Musa ve Harun aleyhisselam nazik konuşun belki aklı başına gelir diyor. Yahu Firavun'a giden peygamber nazik konuşur da Allah'ın adıyla nikahladığın kadına kocası nazik konuşmaz mı? Hatta ve hatta kavgayı bile nazikçe yapmak lazım. Eğer kavga edeceksen illa nazikçe yap. Rabbim, güzel evlerde, nazik, merhametli, özele saygı gösterilen, birbiriyle herkesin yardımlaştığı ve iyiliklerin itiraf edildiği mümin bir evde yaşamak hepimize nasip etsin. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu ve rahmetullah ve